Rahmanmanirrahim. Rabbimizin emanetlerinden biri olan ailemizi nasıl koruyabiliriz? Müslümanca bir aileyi kurmayı nasıl becerebiliriz ve bunu nasıl devam ettirebiliriz? Başlığı altında ailemizi, ailemizi, halimizi konuşuyorduk. Bugün hocam Aile için yapacağımız, yapmamız gereken fedakarlıklara değinelim istiyoruz. Mesela ailemiz için bir hicret, aile ortamımızın Müslümanca kalabilmesi, çocuklarımızın Müslümanca yetişebilmesi için bir çevre değişikliği gibi konularda sizin nasihatlerinizi, tecrübelerinizi Abdülbaki hocamın katkılarını dinlemek istiyoruz. Bu şekilde başlayabiliriz hocam bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi Resulullah. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram Mekke gibi bir yerde Müslümanlıklarını dolayısıyla da insanlıklarını yaşayamayacaklarına anlayınca yaşayabilecekleri yer aradılar. Habeşistan denemesi oldu. Uzun yıllar sürdü Habeşistan. Yaklaşık olarak 10 sene civarında sürdü. Medine-i Münevvere diye bugün bildiğimiz yer o zamanki adı Yesrib. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle oraya gidildi. Dolayısıyla Müslümanlık hicretle başladı. İlk imanı emrettiğinde allah Teala, ilk üç senede hicret söz konusu oldu. O günkü şartlarda, o günkü imkansızlık ve yaşayamama Sıkıntısı içerisinde Bu Sonuç bugünkü Müslümanlık düzeyinde Büyük bir menfaat getirdi Musab bin Ümeyr Radıyallahu anh'ın Medine'ye hicreti İslam'ı Bugünkü evrensel Kimliğine kavuşturan Zahiri Sebeplerden birisi oldu Aile de böylece kurtuldu. İslam da gelişti, büyüdü. Bugün Müslümanlar olarak biz ailemizi ve çocuklarımızı özellikle geliştirebilmek için hicret edebilir miyiz? sorusuna ciddi bir şekilde bir arayış içindeki insanlar olarak nasıl cevap vermemiz lazım? Örnek, söz konusu olursa mesela Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizden Türkiye'ye gelelim mi? Hicret edelim mi? Buradaki vatandaşlığımızı öldürelim, oturumumuzu öldürelim, Türkiye'ye gelelim mi? diye soru Özellikle, Çocukları büyüme çağına gelmiş olan Müslümanların büyük bir arayışı var bu konuda. Yani bugünkü hicrette Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelelim mi sorusu var. O soruyu bize yöneltenlere diyoruz ki biz de burada gidecek yer arıyoruz. Yani buradaki Müslümanlar da aile ihtiyacı, aileyi koruma ihtiyacı bakımından yer arıyorlar. Ama e, Avrupa ülkelerinden birinde yaşayan bir Müslümanın ailedeki daralması ve arayışıyla mesela İstanbul'dakininki aynı değil. Oradaki kardeşlerimiz itiraz ederken, yahu ezanların kıymetini bilin bari biz ezana hasret yaşıyoruz diyor. Buradaki Müslüman da İstanbul kaosu içerisinde ben çocuk yetiştiremiyorum. Hatta son zamanlarda e, yani ailem burada yaşamayacak. Yani çocuk yetiştirmenin daha bir üst noktası. Eşim burada huzurlu değil. Eşimi koruyamıyorum diyor insanlar. E, Anadolu'nun daha böyle... Ee, köy mantıklı yerlerinde yaşayanlar da ya burada çocuk yetiştirilmez. Burada çocuk kültürsüz kalıyor. Yani işte bizde bir imam hatip yok, medrese yok, okul yok. Onlar da bu arayış içerisinde. Yani bugün Müslümanlar olarak işte ashab-ı kiram hicret ettiler de Müslümanlıklarını yaşadılar. Dolayısıyla biz de hicret mi etsek diye bir arayış var. Benim bu arayışa cevabım şu oluyor. Bugün Müslümanlar olarak ailemizi kurtarmak için gidebileceğimiz hiçbir yer yoktur. Hicretin yani infaz edilebilecek uygulanılırlığı şu anda yoktur. Neden? Yani Mekke'den gidebileceğimiz bir yesrip yok. Nereden kaçıyoruz biz? Medyadan. Medyanın hakim olmadığı bir yer yok. Nereden kaçıyoruz? Modern hayattan. Modern hayat köyde de güçlü. Yani köyde de etkin. Sosyal medya... Her yeri işgal etmiş durumda. Nereden kaçacaksın? İşte siyasi baskılardan, siyasetin hükümran olmadığı bir çöl yok. Tabiat her yerde aynı kirliliği barındırıyor. İnsanların yani mesela şöyle düşünelim. Burada cami yok. Cami olan bir yere gideyim dediğimizde hem her yerde cami var, hem her yerdeki cami o kaçtığın cami gibi. O sebeple bugün Allah ondan razı olsun. Hekimoğlu İsmail Ömer Bey'in bir sözünü çıkış noktası alarak söylüyorum. O demişti ki ta 90'lı yılların başında ama yeni bir söz değil. Demişti ki bu zamanın hicreti evinde, kendi evinde televizyonlu odayı bırakıp televizyonsuz odaya geçmektir demişti. Tabii şüphesiz böyle bir hicret olmaz. Ama sembol olarak çok güzel özetliyor. Yani hicretimiz kendi eksenimizdeki bazı düzeltmeler ve ıslahla gerçekleşebilecek bir eylem. Yoksa mesela İstanbul'dan diyelim ki Çorum'a gideceğiz. Çorumlu da İstanbul'a gitsem de hicretimi kurtar yapsam diye düşünüyor. Ama dışarıdan davulun sesi hoş geldiği için e, Çorum'a gidersem mesela, Sivas'a gidersem, Sivas diyelim de Abdülbaki hocamın olsun sözü. Yani Sivas'a gidersem, oradan da Erzurum'a gidersem tam ailece bir İslami düzen kurarız zannediliyor. Sen nereye gidiyorsan oradaki de ...kaçtığın yere gelmek istiyorum. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani e, ilk işte Habeşistan'a hicret eden sahabeleri... ...Yesrib'e hicret eden sahabelerin e, kaçtıkları şeyle... ...varmak istedikleri şeyi e, kıyasladığımız zaman... ...mesela e, ne yaptılar? Mekke'de birçoğunun evi vardı, e, belki binekleri vardı, arazisi vardı... E, Yerleşik düzenleri vardı. vardı. Bir konforu vardı. Konforunu bıraktı. Niçin? Daha iyi bir İslami hayat yaşayabilmek için daha yoksun, o konforu ol, konforu olmayan bir mekana geçti. Şimdi hocamın biraz önce ifade ettiği yani konforlu bir şeyden, anlayıştan belki konforumuz zedelenecek ama daha rahat yaşayabileceğimiz yani inandıklarımızı daha rahat yaşayabileceğimiz bir anlayışa göçmek ya da hicret etmek diye o Hekimoğlu İsmail'in sözünü böyle algılayabiliriz sanıyorum. Aa, yerine oturuyor bu. Evet. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Hicretimiz Allah içinse dinimiz içinse Allah'a gidişse gayemiz bunu kapısını içerden kilitlediğimiz evlerdeki bir takım düzeltmelerle daha kolay yapabiliriz. Evimizi ...ıslah edemedikten sonra... ...gidebileceğimiz bir şehir... ...yok bu dünyada. Bir ülke... ...zaten yok. Evet. Belki hicret şu anda sadece... ...Suriye örneğinde olduğu gibi... ...bombalanan yerlerden... ...başka yerlere... ...gitmek olur ki o zaten... Can güvenliği için. Can güvenliği ve tam anlamıyla hicret... ...ona uyarlanıyor şu anda yani... ...sabah akşam bombalanan bir yer... E, Zalim birisi, işte bir despot zalim başka biriyle anlaşmış. Akşam sabah bomba yağdırıyorlar yani yağmur gibi ateş yağıyor gökten. Oradan elbette icat edeceğiz. Bunu konuşmuyoruz zaten biz. Aileyi kurtarmak için e, konuşuyoruz. Aileyi kurtarmak, e, çocuk yetiştirmek, e, Müslüman nesil yetiştirmek gibi bir gayemiz için ne yazık ki gidilecek bir köy de yoktur artık. Yani aslında şöyle dünya tek bir mekana dönüştü. Tek bir mekan. Yani şuradan şuraya göçün. Çünkü internet denilen, cep telefonu denilen akıllı telefonlarla, telefon, televizyon bunlar bütün dünyayı tek bir şey memlekete dönüştürdü. Nereye giderseniz gidin kültür, kültür aynı. aynı anlayış aynı. Yani mesela şey için söylemişlerdi bizim bir tanıdığın oğlunu ev vermek istiyorlar. Böyle saf kalmış bir kız bulalım diye köylere gittiler. Köylerde mesela şöyle diyor kızın annesi ya da babası kızımızın diyor internette görüştüğü, çıktığı arkadaşı var diyor. Yani çok müthiş bir şey. Çok üzücü ve evet. esef verici bir nokta bu. Bu sebeple hicret kelimesine bizim zamanımızın getirdiği sıkıntıya göre bir anlam yüklemedikçe hicret tarihteki bir olay olarak kalacak. Yani Ashab-ı 450 kilometre 500 kilometre Mekke'de Medine'ye gittiler. Belki bizim 4 metrekarelik bir odadan Üç metrekarelik öbür odaya geçişimiz aynı anlamı bize sağlayacaktır belki. Yani Habeşistan, Mekke, Medine arasından çok daha uzak. Anda, o, yani kıta eğer belki. bir kıta değiştirince de hicret diyorsunuz. Bir şehir değiştirince de hicret diyorsunuz. Bir mahalle değiştirmeye de hicret denilebilir. Bir sokak değiştirmeye de, bir oda değiştirmeye de. O tersten baktığımız zaman hicret denilebilir gayet. Çok küçük etkileri olsa da mesela semt değiştirilebilir aileyi toparlamak için. Yani bizim semtimizde işte bir Riyaz-ı Salih'in bir ilmal dersi bile yapılan bir ev yok deniyorsa filan semtteki hanımlar toplanıp orada ilmal okuyorlarmış deniyorsa bu yapılabilir. Bu zaten hicret çaplı bir şey değil. E, apartman değiştirilebilir. E, mesela sitelerin artıları, eksileri oluyor. E, sitede işte bir güvenlik oluyor ama küçücük bir yere kendini hapsediyorsun. Türünden bir sıkıntı değiştirebilir ama bunlar zaten insanlar daha ucuz daire bulunca, daha geniş daire bulunca yaptıkları işler zaten bunlar. Yani çok hicret olarak uygulanılırlığı Yok. Benim e, kardeşlerimizin dertlerini dinleyip onlara ortak olduğum e, birikimimden istifade ederek söylüyorum. Müslümanların bugün e, hakim olmaları gereken yani muktedir olmaları gereken evlerinin dışında e, çok şey beklememeleri gerekiyor. Yani hem buna Sosyal imkanlar fırsat vermiyor. Öbür taraftan e, yasalar, siyasi e, konjektür böyle istediğin yerde istediğini yapma imkanı vermiyor. Mesela 100, 100 aile birleşip bir çölde işte silikon vadisi gibi bir vadi kuralım deme imkanı yok insanlığın. Yani ekonomik olarak da böyle bir şey yok ortada. ...böyle bir oluşuma... ...yani fırsat verecek bir ortam da yok. Çünkü hiçbir okul senin okulun değil. Hiçbir e, sokak senin olmuyor. E, belki de Hafız Salim... E, ...yapabileceğimiz şeyi... E, bırakıp yapamayacağımızla... ...hani hicret edelim mi, Avrupa'dan İstanbul'a gelelim mi arayışıyla belki de yani yanlış üzerinde ısrar edip vebale de giriyor olabiliriz. Sadece e, meseleyi çocuklarımı yetiştirmek istiyorum diye düşünen kardeşlerimize diyorum ki şimdi sen mesela Almanya'da e, çok ciddi bir sosyal haklar e, yasal güvenceler altında kaç yaşındasın? 40 yaşında. 40 yaşında kadar orada doğdun, büyüdün, oraya geldin. Şimdi çekip gittiğin yerde bu sosyal imkanları bulamayınca buna ne kadar tahammül edeceksin? Ne kadar tahammül edeceksin? Yani mesela bir kardeşimize yakın günlerde şöyle bir şey yaptık. Dedi ki orada dedi çok egoist bencil bir Alman kültürü var dedi. Bildiğiniz gibi değil dedi. Selam bile neredeyse parası olmayana verilmiyor filan dedi. Ben ashab-ı kiramın kardeşliğini yaşayacağım yer istiyorum dedi. Ben biliyorum öyle bir yer dedim. Neresi dedi. İmanla ölür. Cennete gidersin. Ashab-ı kiram seni bekliyorlar. Sarılırsın onlara. Ya bu kardeşliği gelip sen bulacağını söylüyorsun. Ben niye bulamıyorum burada? Yani Müslümanların bile birbirine gruplarının perspektifinden baktığı, kimsenin kimseye bedava anlamında bir selam vermediği bir şehirde ben yaşıyorum. Dışarıdan o zannediyor ki, yani cuma namazını 500 kişi bu camide kıldık, çıkınca da kucaklaştık böyle, yani sarıldık, hasret giderdik bir haftadır, zannediliyor dışarıdan. Yani o Almanya'daki sosyal imkanlarını, ee, yani kimsenin kimseyi rahatsız etmediği varsayılan imkanları bırakıp gittiğin yerde bulduğun manzara cinnet geçittirebilir sana. Dışarıdan hoş görünüyor. Hayal etmek güzel, hoş da bulmak mümkün değil. Bu yüzden Müslümanlar olarak biz bir hayalin peşinde vakit geçirecek bir zamanda değiliz şu anda. Belki ee, şey yani o e, kendi evimizi hicret edebileceğimiz bir ortama dönüştürürsek belki hicret edilebilen bir e, şehir, Lokal bir noktaya geleceğiz, bir, bir kasaba hizmet edilebilen bir ülke ya yani o zaman dönüşür. Yani insan e, kendi evinde hizmet edilebilir hale getirememişse. Başka bir yerde hicret edilebilir i̇spat bir ispat edemediğimiz yer. bir iddianın evet, peşinde, peşinde koşuyoruz koşmuşum. oğlum. Tabii ispat.